Meccan aşama 7. 6 yıla ulaştığında, annesi şehirdeki amcalarına güvenli bir şekilde gitti ve annesi geri dönerken öldü. Böylece büyük babası Amerika Birleşik Devletleri Al Muttalip ona sponsor oldu.